Değerli dinleyenler, bir fıkıh, sohbetimizle daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinizde olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, özellikle Recep ayının 27'lisinde Miraç Yecesi olduğunu biliyoruz. Bu geceyle ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet-i Hadis-i Şerifler'de ne gibi bilgiler veriliyor, Miraç nasıl bir olayıdır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkması İslam ümmetinin neler kazandırmıştır? şeklinde bir soru sorulmuş. Yani gerçekten Recep ay'ının önemli özelliklerinden birisi malum 27'sinde Allah Resulü'nün miraca çıkmış olması ve Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi diye anılan yani İsra gece yolculuğu yapmak miraç yolculuğuna çıkmak anlamında bir ifade. Surenin adı da bu. Dolayısıyla o surede bu konuyla ilgili bilgi verilmesi. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde de miraç olayının anlatılması, tabii kaynaklara intikal eden, bize ulaşan bilgilerden. Şimdi bize tabii hadis kaynaklarına özellikle ulaşan bilgilere göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrette işte bir yıl kadar kala, Mekke-i Mükerreme dönemindeyken, bir ara Kabe-i Muazzama'nın hatim denilen, o yarım hilal şeklindeki kısmında, e, istirahat ederken, işte uy uyur veya yarı uyanık durumdayken rivayete göre, e, Cebrail aleyhisselam geliyor, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sadrını göğsünü açıyor. Allah Resulü bunu izliyor tabii ki. Ondan sonra e, kalbi, sadrı, zemzemle temizleniyor, yıkanıyor Cebrail Aleyhisselam tarafından. Ee, ve e, dolayısıyla iman ve hikmet dolduruluyor sadr sadrına. Ondan sonra tekrar kapatılıyor ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan burak denilen bir binite e, yani merkeple e, at arası veya ona benzer bir binit olarak Peygamberimiz ifade ediyor bunu. Böyle bir burak isimli binitin üzerinde Allah Resulü e, Kudüs'teki Mesteh-i Aksa'ya doğru yola çıkarılıyor. Mekke'yi mükerremeden kısaca Kudüs yolculuğu diyelim ona biz başlıyor. Ama o kadar hızlı bir yolculuk ki e, Allah Resulü'nün altındaki Burak'ın bir adımı, bu buradaysa öbür adımı en uzak ufukta görülen dağ, basmak üzere. Ondan sonra tekrar diğer dağın üzerine basarak sanki birkaç adımla e, çok hızlı uçarak gidildi belli tabii ki. Yani dağdan da atlaya atlaya diyelim. E, Burak isimli binit Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Selemi e, Meslek Sağ'ın bulunduğu yere Kudüs'e getiriyor. Yolculuk kısaca e, Mekke-i Mükerreme ile e, Kudüs arasında Meslek Mesut Aksa arasında bu kubuluyor. Buna işte İsra, gece yolculuğu yaptı. Bu gece oluyor tabii ki bu yolculuk. Mesut Aksa'ya Allah'ın Resulü geliyor. Ondan sonra Mesut Aksa'da Allah'ın Resulü iki rekat namaz kılıyor bir rivayette. Bir rivayette bazı Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi birkaç peygamberin de bulunduğu peygamberleri namaz kıldırıyor diğer bir rivayette Mesut Aksa'da. Ee, bu arada meslitten çıkınca Cebrail Aleyhisselam kendisine iki bardak, iki kap içinde birisinde süt olan e, diğerinde şarap olan iki e, kap sunuyor Allah'ın Resulüne. Yani Avruettin ettiğini alabilirsin anlamında serbest bırakılıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabii süte bakıyor, şaraba bakıyor ve süt bardağını tercih ediyor. Ya yani süt kabını tercih ediyor. Dolayısıyla Cebrail Aleyhisselam e, Allah Resulü sütü tercih edince e, fıtratı tercih edin, ettin diyor Peygamberimize. Fıtrata uygun olanı tercih ettin. Yani şarabı tercih etseydi belki Ümmet-i Muhammed veya bundan sonraki dönemde işte İslam'da şarapla ilgili diyelim kapı açılma sanki o tarafa doğru... Ee, peygamberin ve ümmetinin etmesi gibi bir anlam taşıyacağı da burada akla gelebilir. Yani Allah Resulü'nün e, sütü tercih etmesi burada fıtrata uygun olan gıdayı tercih ettin. İnsana zararlı olan ve nesilleri bozan ve daha sonraki nesillere bir zararlı verecek olan şarabı tercih etmemen Yasula isabetli olduğu manasında Cebrail Aleyhisselam'ın bir e, ifadesi de e, hadis-i şerif kaynaklarında zikredilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte tabi Miraç dediğimiz hadise başlıyor. Miraç tabi mearis oluyor çoğulu. Kur'an-ı Kerim Me'ariç suresi var. Dereceler yükselten Yüce Allah anlamında bir sure ismi olarak Kur'an-ı Kerim'de çoğulu zikredilir. Miraç insanı semalara doğru yücelten yükselten. Bir araç anlamında aslında semalar yükselme, o insanı yükselten bir falvezni, e, vasıtayı bildiren. E, mesela Araplar e, asansöre mis'ad derler. Mesait çoğulu. Mis'ad asansör demek Arapça. E, asansör yalnız belli bir yerde bitiyor. Dört katlı binada, dördüncü katta asansörün son noktası vardır mesela. Mis'ad'ın bir sınırı vardır. Miraç'ta sınır yok. Yani üstü açık. ...semalara, gökyüzüne gidebildiği yere kadar insanı yükseltecek. Ee, buna semalar asansörü diyelim başka bir ifadeyle. İnsanı e, yukarıda sınırı olmayan, sınırsıza doğru götüren... E, ...bir çeşit e, göğe yükselten asansör anlamında... E, ...Miraç yolculuğu sürülü ne başlatılıyor. Tabi bu e, ruhen mi oldu, bedenen mi oldu tartışılmış... Sema alimleri tarafından, hadis-i şeriflerde de farklı rivayetler var. Uyku ile arasında gibi ifadeler. Hazreti Ağaç'ten gelen bir rivayette Allah Resulü bulunduğu yerde hiç kalkmadan, bedeni olduğu yerde, istirahat ettiği yerde kaldı. Ruhen bu miraç olayı meydana geldi değerlendirmeleri var. Fakat Kur'an-ı Kerim'de Neser'den subhanez esra Esra-bi-Abdihi-Leylemlel-Meslehram ilel-Mesleksa ayeti kerimesinde ee, işte Cenab-ı Hakk'ın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke-i Mükerreme'den Kabe-i Muazzama'dan alarak Mestaksa'ya e, kadar gece yolculuğu yaptıran Allah bütün noksanlardan münezzehtir gibi ayet-i kerimede bir abdihi ifadesi var yani kuluna gece yolculuğu yaptıran kul veya insan dendiği zaman bildiğimiz gibi filanca şahıs deyince o şahsın bedenle birlikte ruhu kastedilir diye müfessirler çoğu böyle değerlendirmiş. Kısaca İsra suresindeki abd kelimesinin kullanılması, Peygamber Efendimizin bizzat bedeniyle birlikte bu yolculuğu yaptığı ve dolayısıyla semalara uruç ettiği görüşü, hakim görüş ama tabii nereye kadar? İlerlemesi de aksallediği, bir takım ayetlerimizi göstermek üzere mesut Aksa'ya gece yolculuğu yaptıran ifadesi Kur'an-ı Kerim'de yani peygamberimizin bedenen mesut Aksa'ya kadar geldi. Ondan sonra ruhen devam ettiği gibi yorumlara da sebep olmuş. Yani ayet-i kerime Kudüs'e kadar olan kısmını ifade eder. Ondan sonraki semalardaki yücelmesi, yükselmesi, Yüce Allah'a mülaki olması, ondan bir takım emirler alması ikinci safha olarak değerlendiren alimler de olmuş sonuç itibariyle tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, böyle bir yolculuğu yapmış. Semalara yükselmiş. Sidre-i Münteha'ya kadar Yüce Allah'a mülaki olarak oradan, oradan bir takım mesajlar vahiyler almış. Önemli olan bu noktadır. Şimdi bundan sonraki safhada tabi Miraç olayı başlayınca semalara uruç etme safhasına geçilince e, yedi kat semaları Allah'ın Resulü ee, yola devam ederken yedi kat göklere intikal edip geçerken bir takım peygamberlerle görüşüyor. Her katta belirli bir peygamberle karşılaşarak e, işte bakıyorsunuz Hz. İsa ile görüşüyor Hz. Musa aleyhisselam ile İbrahim Aleyhisselam'la görüşmesi oluyor semakatlarında selamlaşmalar oluyor ve en sonunda Sidre-i denilen yedinci, yedinci katta artık son noktaya geliniyor münteha yani son sidra ağacı bir çeşit son sınır diyelim ona biz e, gidirebilen makam olarak orada Cebrail Aleyhisselam'ın yolu bitiyor. Ya Muhammed diyor buradan ben ileri geçemem bir adım veya bir parmak daha ilerlemek istersem yanarım diye bir ifade var Cebrail Aleyhisselam'ın ama sen yoluna devam edeceksin. Allah'ın Resulü yoluna devam ediyor ve Yüce Allah'la mülaki olarak doğrudan vahiy aldığı kabul ediliyor Allah Resulü'nün ee, ve orada e, Allah'a sünne verilenler mesela özellikle 5 vakit namaz bir defa Miraç gecesinde bizzat yüce Allah tarafından e, İslam'ı peygamberimize ve ümmete kıyamete kadar yerine getirecek farzlar arasında veriliyor. İşte 50 kat 50 vakit namaz olarak farz oldu. Ondan sonra yolda Musa ile İslam'la şey görüşerek işte ağır gelir ümmetine e, bunu hafifletilmesini iste diye bunun beş vakte kadar düşüldü rivayetle de var ayrıca. Yani sonuçta bildiğimiz bugün kıldığımız beş vakit namaz Mirac gecesinde farz kılınıyor. Ondan sonra Fatiha suresinin son iki suresi Mirac gecesinde e, son iki e, ayeti kerimesi e, Bakara suresinin Mirac gecesinde doğrudan vahiy edilen e, peygamberimize verilen e, vahiy olarak zikredilir. Bir de e, ümmetinden şirk koşmadan e, imanlı olarak vefat edenlerin affedileceği e, yolunda Allah Resulüne söz verilir Yüce Allah tarafından. Yani üç madde özellikle dikkat çekiyor. Beş vakit namazın farz kılınması, Bakara suresinin son iki e, ayeti kerimesinin, Amin de Resul diye başlayan ayetlerin bu gecede verilmesi, e, bir de şirk koşmayanların affedileceği sözünün bu gecede verilmesi, ee, önemli mesajlar arasında bulunuyor Şimdi tabi bu mesajları aldıktan sonra Vahiyleri Allah'la mülaki olmanın arkasından Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Aynı yollarla tekrar geriye dönüyor Mekke'ye mükerremeye intikal ediyor ee, Elbette Ertesi sabah bunu haber veriyor Kureyş'e Müminlere Bu gece ben miras yolculuğuna çıktım Şunlar şunlar oldu Olayı anlatıyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tabii ki e, müşrikler e, inanmıyorlar, sen yani diyorlar, hayal görüyorsun, e, Bunu e, biz inanmayız, güvenemeyiz senin söylediklerine. E, Mesut Aksa'ya gittiğini söylüyorsan bize anlat bakalım diyorlar, Mesut Aksa nasıldır mesela. Neler gördün Mesut Aksa'da? Mest, yani, kâ, peygamberimiz çünkü bizzat Kudüs'e giderek Mesut Aksa'yı kendisi görmediği için e, oraya gidenler, görenler, müşrikler e, neleri gördüğünü, gerçekten görüp görmediğini anlamak istiyorlar. Allah Resulü gerçekten o sırada, tabii ki gecenin o vaktinde, Mesut Aksa'nın e, nasıldır, girişi nasıldır, içeride neler vardır, sütunları nedir, neden ibarettir. E, doğrusu hemen oraya girip çıkan, iki rekat namaz kılmış zaten, Cebrail Aleyhisselam ile görüşmeleri olmuş Mesut Aksa'da. E, i̇nsan hatırında da kalmayabilir, her şey dikkat edilmez. O anda diyor Allah Resulü, Mestaksa gözümün önüne getirildi diyor Yüce Allah tarafından Ve ben seyrederek diyor onlara anlattım İşte Mestaksa şöyledir buradan girilir İçinde şunlar var bunlar var Tabi orayı iyi bilen Orayı görmüş olan müşrikler Verilen bilgileri Doğru olarak dinliyorlar Ama yine de tabi inanmıyorlar Dolayısıyla Hazreti Ebu e gelerek Özellikle Ya Bekir seninki diyorlar bu gece semalara çıktığını söylüyor Ne dersin Demişler, Hz. Bekir önce kim söyledi bunları size? Muhammed söyledi diyorlar. Ona haber getiren müşrikler. Eğer o söylediyse diyor doğrudur. Ben o peygambere şimdiye kadar diyor Yüce Allah tarafından gelen sureleri diyor, vahiyleri, ayetleri de kabul ediyorum. O ne diyorsa söyledikleri doğrudur. Eğer sizin şu anda söylediklerinizi Peygamberimiz söylemişse, ...doğrudur diyor ve tasdik ediyor. Ebu Bekir hani çok tasdik edici anlamındaki... ...Hazreti Ebu Bekir'in bu unvanını... ...Yüce Peygamber tarafından o gün aldığı... ...Ebu Bekir çok tasdik edici olarak nitelendirildiği biliniyor. Şimdi bu şekilde... ...Mirac Gecesi'nde... ...bize verilen hediyeler arasında özellikle... Bakara Suresi'nin... ...son iki ayet-i kerimesini düşünürsek... ...orada önemli mesajlar veriliyor... Kısaca bu iki ayet-i kerimeyi tefekkür ettiğimiz zaman şunları görüyoruz. Şimdi Sure-i Celile'nin sanki bu son iki ayeti sonuç bölümü gibidir. Yani bildiğimiz gibi günümüzde araştırmalarda, makalelerde bir giriş olur, gelişme kısmı olur. En sonunda son söz söylenir. Bakara Sure-i Celilesi'nde de sanki ilk sayfa diye Kur'an-ı Kerimler'de biraz küçük sayfa halinde yer alan Hesabda Elifra, Mim Delkele, Kitabül Arabi, Hüdel Muttakîn ayetleriyle başlayan ilk kısım giriş gibidir aslında. Ee, hemen Fatiha suresinin arkasından e, takva sahiplerinin Allahü Teala'dan korkan, çekinen ve ona karşı gelmekten sakınanlarla ilgili bir takım e, vasıflar hemen Bakara suresinin ilk sayfasında e, takdim edilir. Giriş olmak üzere Son kısmında da Miraç Gecesinde verilen iki ayet-i kerime yer alır. Şimdi önce ilk kısmına bakarsak. Neyse ad-i büla? Erif la-amim de'l-kile Bu kitap böyle bir kitap. L-arabafi <gülüyor> kendisi hiçbir şüphe yoktur. Yani bu Kur'an-ı Kerim'de elinizdeki bu kitapta şek ve şüphe yoktur. Bu Allah'tan peygamberine verilen vahiy mesajlarını içerir anlamında. Bir ayet-i kerime ile sure başlıyor. Hüden li takıyın. O takva sahipler için, Allah'tan sakınanlar için bir hidayet rehberidir, doğru yol gösteren bir rehberdir Kur'an-ı Kerim. Bütün halinde hep doğruluğu gösteren, hikmeti içeren, faydalı olan emirleri, yasakları insanlara bildiren, yol gösteren bir rehberdir. Kılavuzdur bir çeşit. Kim o takva sahipleri ondan sonra onların kısaca vasıflarına geçiliyor. اَلَّذِنِ اُمِنَ بِلْغَيْبِ وَيْكُوِيْ مِنَ السَّرَاتَ Onlar gayba iman ederler. Yani görmedikleri halde iman esaslarından mesela Yüce Allah'a iman ederler. Meleklerin varlığına inanırlar. Bir haber verilmiş çünkü. Ondan sonra kıyamet gününü gördük mü görmedik. Ama var, var olduğuna, var olacağına ve bir gün kıyametin kopacağına cennetin, cehennemin İnsanların hak etme durumuna göre önümüze çıkacağına inanıyoruz. Gördük mü görmedik. Bizim için gayb bunlar aslında. Hiç görmediğimiz halde Allahü Teala bunları bildirmiş. Bütün peygamberlerine daha önceki dönemlerde de İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'da haber vermiş. Biz de görmediğimiz bu aleme iman ediyoruz. Gayb alem diyoruz buna. Ve ikumine salaten Ve onlar namaz kılarlar. Hemen namaz geldi bakınız. Bakara suresinin baş tarafında Miraç gecesinde farz kılınan farz kılındı peygambere bildirilen namaz özelliği takva sahiplerinin hemen zikredilmiş Gaybın imanın arkasından. Ve mimmarzakal min Dolayısıyla eee rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler. Allah yolunda harcarlar. Yani zekatı da kapsayan Aile içindeki harcamaları içeren, fakir fuhraya zaman zaman yapılan tasaddukları içine alan bir ifade hemen namazın arkasından. Namaz ve zekat gibi bir çeşit takva sahiplerinin özelliği zikredilmiş. Namazı kılarlar, malının hakkı olan, fakirin hakkı olan maldaki zekatı da verirler. Ve gerekli yerlere de Allah için infak ederler, aile efradını infak ederler ihtiyaç sahiplerine yardımcı olurlar ve malın bir bölümünü böylece Allah yolunda harcamış olurlar şeklinde bir özelliğinden takva sahiplerinin bahsedilmiş. Ve ledini üne bir münzelik, min kablik. Ayrıca onlar ey habibim sana indirilen Kur'an-ı Kerime iman ederler ve daha önceki indirilen semavi kitaplara da iman ederler. Ve mazlumikablik. Senden önce indirilen kitaplara İncil Tevrat Zebur da giriyor buraya. Yani kitaplara iman e, konusunu kabul ederler. Dolayısıyla Ament'ün esaslarından olan kitaplara iman, Kur'an Kerime de inandıkları gibi, onların inanç esasları arasındadır. Ve bir ahirette hüküm ve ahirette de yakın olarak kesin olarak inanırlar. Yani bir gün e, ahiret alemi vuku bulacak, vefat edince sonuçta biz kıyamette kopunca ahiret âlemi yerimizi alacağız diye kesin olarak inanç sahibidirler müminler. مُلَاِكَ Allahüden هُدَنْ مِرَبِّهِمْ bu Rab'lerinden gelen, işte bunlar e, Rab'lerinden gelen bir hidayet üzeredirler. Doğru yol üzerindedir bu müminler. وَلَاِكُمْ مُلْمُفْلِهُونَ Dolayısıyla işte kurtuluş gelenler bunlardır. Yukarıdan beri sayılan giriş niteliğindeki bu özellikler demek ki takva sahiplerinin ana özellikleri. Hemen surenin ilk sayfasında bunlara yer verilmiş. Şimdi sonuç bölümü diyebileceğimiz Amel sür kısmına mirac gecesinde hediye edilen diyelim son iki ayet-i kerime gelince. Orada da gerçekten yine iman esasları başta olmak üzere. Müminlerde bulunması gereken önemli vasıflara işaret ediliyor. Ve şöyle buyuruyor, Neslaatü Vüla Bismillah. Âmede Rasûlü bîmâ unzîl-ileyhi min rabbî vel müminûn. Âmede Rasûl. O Rasul, sallallahu aleyhi ve sellem iman etti. Nelere? Bîmâ unzîl-ileyhi min rabbîhi. Rabbından kendisine ne indirildiyse hepsine iman etti, kabul etti. Yani Allahü Teala Peygamber Efendimize ne bildirdiyse Peygamberimiz çeksin şüphe sonra hemen iman etti inandı. Vel müminün müminler de aynı şekilde iman ettiler. Küllün amene Nelere iman ettiler müminler? Müminlerin hepsi amene billahi ve melaketi ve kütbü ve resulü. Ametün esaslarından önemli bir bölümü hemen bu cümlenin içinde toplanı vermiş. ...sülül bile bileh ve meleketi ...Allah'a iman ettiler... ...meleklerine ve kütübihi ve rasulihi... ...kitaplarına ve peygamberlerine... E, ...o müminler de... ...iman ettiler... ...peygamber iman ettiği gibi... ...müminler de bunlara inandılar... ...burada bir tek... E, ...ahiret inancı yer almamış... ...onun dışındaki... ...Allah'a, meleklere, kitaplara... ...ve peygamberlere iman esasları... E, ...bu bir cümlenin içinde... ...zikredilmiş... Yani mirac gecesine verilen ayet yerime de iman esasları tekrarlanmış. Lā nufarriku bina hadimir O Müminler şöyle yine inanırlar, şöyle bilirler. Biz o peygamberlerin hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz derler. Yani topluca hepsine iman ederiz. Allah, yüce Allah ne kadar peygamber gönderdiyse. Biz onların arasında ayrım yapmadan hepsini peygamber olarak kabul ederiz, inanırız. Şimdi ayrım yapmayız deyince acaba eşit derecedeler, derecede midir peygamberler? Tabii bu soru akla geliyor. İşte zaten Mevlüt-ü Şerif'in yazılmasına sebep olan konuda bu ayet-i kerimeyi tefsir eden Bursa Ulu Camii'deki bir Arap vaiz efendinin bu ayet-i tefsir ederken peygamberler arasında bir fark yoktur. Hepsine eşit olarak inanmak durumundayız. E, peygamberlerin hepsi peygamberdir. E, aralarında üstünlük, e, üstün olan olmayan gibi bir ayrım yapmak uygun olmaz gibi bir söz söyleyince Süleyman Çelebi merhum da cemaatin arasındaymış. E, tarihte nakledildiğine göre. E, o anda e, Vaiz Efendi'ye e, itirazda bulunmuş. demiş başka ayet-i kerimelerde büyük peygamberler var kendine kitap verilenler var ee, Cenab-ı Hak'la mülaki olan onunla konuşanlar var Kur'an-ı Kerim'de mesela ayet-i kerimede ee, o peygamberlerden biz bazısını bazısından üstün kıldık buyuruyor Cenab-ı Hak başka ayetlerde ve kelamullahı musa teklimen var mesela Allah Musa'ya konuştu nerede? Tur dağında Hazreti Musa ile Cenab-ı Hak konuştu. Miraç gecesinde yine peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem doğrudan doğruya Allah'a Allah'la mülaki oldu. Ondan e, dolayısıyla bu ayetleri aldı zaten. E, ama diğer peygamberlere böyle bir miraç nasibi olmadı. Peygamberler aslında buna benzer farkların olduğu, bazı peygamberlere kitaplar verildiği, bazı verilmediği, daha peygamberin vahiyini devam ettirdiği ya da onun kitabına tabi olduğu birçok peygamberler var diyor Süleyman Çelebi. Dolayısıyla e, Ulu Cami'den çıktıktan sonra evine kapanarak ondan sonra bu konuyu yani özellikle peygamberimizin diğer peygamberlerden daha faziletli olduğunu ifade etmek üzere Melud-i Şerif'i kaleme aldığı rivayet edilir. E, Melud-i Şerif müellifi Süleyman Çelebi merhumun. Bu ayet-i kerimenin böyle bir e, gelişi güzel tefsiri diyelim. E, diğer ayetlerle bağlantı kurulmadan peygamberler eşittir. Hepsine eşit olarak iman ederiz. Aralarında fark yoktur. E, anlayışının uygun olmadığını e, belirtmek, ortaya koymak üzere Melodi-i kalemi kaleme alındığı, alındığı tarihte zikredilir. Ondan sonra ve kalü semiyana Kur'an-ı ve masir ayetlerinde şöyle derler o müminler ve inırlar. Semih ana ve etana. Biz e, işittik, dinledik ve itaat ettik. Yani Ya Rabbi senin emirlerini, yasaklarını Kur'an-ı Kerim'den işittik, dinledik, öğrendik. Ve etana hemen itaat ettik. Namazın farz olduğunu öğrendik. Namaz kılmaya başladık. Ramazan geldi, orucun farz olduğunu işittik öğrendik ve Ramazan'da orucumuzu tuttuk. Zekatın fazla olduğunu öğrendik. Dolayısıyla günlük hayatımızda malımızın zekatını fakir fukaraya vermeye e, itaat ederek devam ettik gibi. Yani önce öğrendik senin emirlerini, yasaklarını ve hemen uygulamaya başladık. Günlük hayatta tatbik etmeye başladık. <Sessizlik> Ey Rabbimiz şimdi senin mağfiretini bekliyoruz. Ve ile son dönüş, son varış sanadır. Şimdi bu ayet-i kerimede biraz düşündüğümüz zaman ABC şıkları var aslında sıraya göre. Demek ki önce e, işitmek, dinlemek, öğrenmek safhası var. İslami emirler yasakları. Öğrendikten sonra hemen arkasından amel geliyor, itaat geliyor yani. Günlük hayatta yansıtma diyelim, amel etme safhası. Bunu da yaptıktan sonra artık Yüce Allah'tan mahvetimizi bekleme, derece bekleme, ecir bekleme C şıkkında yerini alıyor. Yani e, dolayısıyla öğrenmeden, bilgi sahibi olmadan İslami emir yasaklarla ilgili günlük hayatımızı tatbik etmeden, e, namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden zenginsek e, gufranaki benaya geçmemizin mantığı olmuyor dikkat edilse namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekatımızı vermeden, Allah'ın emir yasaklarına uymadan veya bir takım haramlar işleme yoluyla günümüzü gün ederken ''Guhranaki Rabbena, Ey Rabbimiz bizi mağfiret et'' diyoruz mesela, Allah'a yalvarıyoruz. Dolayısıyla bu bir çözüm olmuyor. Bu duruma göre, demek ki sıraya göre gidildiğinde önce İslami emirler yasakları öğrenmek, biriniz aşamada bilgi sahibi olmak ve bu bildiklerimizle amel etmek arkasından Elimizden gelen bu ameli işleyip yaptıktan sonra da ''Guhran-ı ey Rabbimiz artık mağfetini bekliyoruz.'' demeye yüzümüz oluyor sıraya göre gidildiğinde. Eshab-ı kiram da böyle yapmış aslında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den İslami emirleri, yasakları dinliyorlar, öğreniyorlar. Hemen günlük hayata yansıtıyorlar. Amel etmeye başlıyorlar. Gelen emirlerle. Ertesi günden, öğrendikleri andan itibaren, Eshab-ı kiram, geciktirmeden ayetleri günlük hayata yansıtıyor, amel etmek yoluyla. Hatta Hz. Ömer'in işte 4-5 ayet-i kerime belli bir konuyla ilgili okuduktan sonra, oraya noktayı koyuyormuş, şu okuduğumuz ayetleri bir amel edelim diyormuş. Günlük hayatımızı yansıtalım, ondan sonra devamını okuruz. Amel ede ede okuyor ve hemen tatbikatını yapıyor mesela. Bu ayetler güncel hayata nasıl yansıtılacak? Amel nasıl olacak? Fiilen ayetleri tatbik ederek, yaşayarak e, hatmi ı şerif gibi ilerledikçe amel-i ede de ilerleme. Hazreti Ömer'in adeti mesela. Hiç amel etmediğimiz, ilgilenmediğimiz, günlük hayatı yansıtmadığımız ayetleri okuyarak manasında belki izleyerek gidiyoruz. E, belki de ezberliyoruz. Ama amel etmiyorsak Bunlar tabii ki lafta kalıyor. Namaz ilgili emirleri görüyoruz 25-30 yerde, akıllı e musallat ve altı tekerde Namazı kılın, zekatı veriniz mesela. Buyruluyor. Biz bu ayetleri okuyoruz yerine göre, manasını da izliyoruz, meallerden tefsirlerden. Ama günlük hayata yansıtmazsak bunu, namazımızı kılarak orucumuzu tutmazsak, dolayısıyla etana kısmına geçmemiş oluruz. Aşkında kalıyoruz yani imanımız var. Diyelim inancımız sebebiyle birinci kısımda güzel halimiz. Ama amel etmeyince beş şıkkına geçemedik. Dolayısıyla bu beş şıkkını yerine getirmeden, itaat etmeden yani amel etmeden Gufan-ı geçersek ey Rabbimiz bizi mağfiret et. Bunu hangi yüzde isteriz? Yani hiç namaz kılmadık. Allah'tan mağfiret istiyoruz. Ya Rabbi bu on yıldır kılamadığımız namazları mağfiret ediver diyoruz mesela. Veya on yıldır orucu ihmal ettim, tutmadım. İşte işim gücüm var, yoruluyorum falan diye. Yani bir on yıllık orucumu bağışlayıver desek mesela farzlarda. Böyle bir şey yok. Neden yok? Çünkü bu yerine getiremeyen ibadetlerin telafisiz söz konusu. On yıl kılamadığımız namazın kazası söz konusu bildiğimiz gibi. Tutamadığımız oruçların kazası var. Veya ileride kaza edemeyeceksek Fidi en azından fakire vermek gerektiği belli. On yıldır zengin olduğumuz halde zekatımızı vermiyorsak ticaret mallarında nakit para kaynaklarında yüzde iki buçuk fakirin hakkı servetimiz içinde dolayısıyla yerini aldı. Yani yüz bin liranın zekatı iki bin beş yüz lira malum yüzde iki buçuk mesela. 2500 lira bizim 100 bin liramızın içinde fakir hakkı olarak yıl sonunda tahakkuk etti. Aynen vergi gibi yani devlet vergisi olarak diyelim 2500 lira vergi vermemiz gereken vermediğimizi kabul edelim. Kayıt için çalışan bir yerde 2500 lira vergi yükümlülüğümüz var bunu vermedik ne olur? Ondan sonra cezalı olarak devlet kamu bizden bunu zorla alma yoluna gider kayda geçer. Bir yıl, iki yıl, beş yıl geçse bile dolayısıyla bu vergi borcu takibe alınır ve bizden belki 2500 yerine 356 bin lira cezası birlikte zorla devlet tarafından bizden alınır. Onun gibi yani İslam'da da e, zekat silinmez. Allah'a yalvarsak da mağfiret de dilesek yani C şıkkına burada itaat etmeden diyelim e, geçiş yapsak ya Rabbi ne olur 10 yıldır zekatımı ihmal ettim ama işte bu bir birike birike bu zekatlar 20-25 bin, bin, bin lirayı bulmuş fakir hakkı hesaplama sonucunda. Bu 30 bin lirayı ben vermek istemiyorum diyor malı olduğu halde e sen sil ver bunu Ya Rabbi. Yani boşuna dua ederiz. Çünkü onun telafisi ancak fakire fakir hakkını vermekle olabilir. Kaza etmek diyelim ona zekatın da kazası ancak fakirlere vermekle olacak. Bunun kısaca mağfiret dilemesi, e, di, dilememiz bu konularda Ya bir geciktirdik. 10 yıldır vermemize gitken yani bu fakir hakkını zamanında vermedik, fakirlere mağdur ettik. Onların hakkı gecikmeli olarak bugün veriyorum diyoruz. Ve malımızı, zekatını, malımızın zekatını tem, verip temizliyoruz mesela. Ondan sonra Ya Rabbi gecik, geciktirdiğimiz için özür dileriz. Bundan dolayı bizi mağfret eyle demeye yüzümüz olur. Yani demek ki e, itaat kısmı anında olması en güzel tabii ki zamanında yapılması. Bu gibi emirlere, yasaklara hemen uyulması. E, B şıkkı e, en güzeli odur. Ama zamanında yine de yapılamadıysa, gecikmeler olduysa e, bu defa e, onu kaza ederek, telafi ederek ''Gufran-ı Kerabbena ey Rabbimiz bizi mağfiret et'' diye dua etmemiz. E, kapısı yine açık tabii ki. O kapı kapalı değil, sürekli açık. Ama tedbirimizi alarak e, Cenab-ı Hak'ta mağfiret dilememiz gerekecek. Gecikmeni durumlarda. Ve ile Son varış, son dönüş e, sanadır ya Rabbi. Yani ne kadar dünyada yaşarsak da, gezsek, dolaşsak da e, sonunda vefat edeceğiz bedenimiz toprağa dönecek. Ruhumuz berzah aleminde, ruhlar aleminde kabir hayatında belli bir dönemi geçirdikten sonra kıyamet kopunca mahşer meydanında yerimizi alacağız. Ya Rabbi son varış senin huzuruna olacaktır şeklinde birinci ayet-i kerime noktalanıyor. Mirac gecesinde verilen ayetlerin ilki bu şekilde Ya Rabbi son dönüş sanadır cümlesiyle bitiyor. Ondan sonra son ayet-i kerime geliyor. Bakara Resulü'nün son ayet-i kerimesi lahu nefsen lla sahe Allah hiç kimseye gücün yeteceğinden fazlasını teklif etmez yüklemez Ancak gücün yeteceği kadarı yükler Demek ki bize emredilenler yasaklananlar yüce Allah'ın teklif ettiği Kur'an-ı Kerim'deki hükümler emirler yasaklar bizim gücümüz oranındadır bizim gücümüzü aşan, omuzlarımızı çökerten, üstesinden gelemeyeceğimiz bir emir veya yasak Kur'an-ı Kerim'de konmamıştır. İnsanın gücü yetecek ölçüdedir koyulan emirler, yasaklar. Cüce Allah bunu böyle bildiriyor. Biz yani Allah e, insana gücünün yetmeyeceği bir yük yüklemez. Nerede gücümüzün yetmeyeceği bir durumla karşılaşırsak hemen İslam'da Zorluğun yanında kolaylık getirilmiştir. Çıkış yol gösterilmiştir dara düştüğümüz zaman. Hangi konuda dara düşüyorsak hemen bir ruhsatın bir e, çıkış yolunun olduğunu görürüz. Mesela yani abdest alıp namaz kılacağız. Su yok. Bulunduğumuz çevrede su yok. Sular kesilmiş ve su, imkanı, su bulma imkanı yok diyelim. Çöldeyiz veya su olmayan bir yerdeyiz. Veya su var ama kullanma imkanımız yok. Kuyu da, kuyunun kovası yok mesela. Nehir şırıl şırıl akıyor. Oraya inip abdest alma imkanımız yok. Dağın kenarında uçurum diyelim örnek olarak. Dolayısıyla hemen bakıyorsunuz. Temim devreye giriyor. Elimizi temiz toprağa avuçlarımızı vuruyoruz. Yüzümüze sürüyoruz niyet ederek. tem abdesti niyetiyle tekrar toprağa avuçlarımızı e, temas ettiriyoruz. Sağ kolumuzu dirseğe kadar, sol kolumuzu dirseğimize kadar mesediyoruz, ediyoruz. Abdest hale geldik. Cünüp durumdaysak da tertemiz hale geldik hükmen. E, teğmim abdesti yoluyla abdesti hale geldik. Bunları namaz kılabiliyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Dolayısıyla bütün ibadetleri yapabiliyoruz mesela. Teğmim abdestiyle. Su olmayınca hemen dolayısıyla e, bir çözüm arkasından geri verdi Mesela Şimdi dolayısıyla, nerede dara düşersek İslam'da hemen arkadan bir çözüm getirilmiştir. İnsanın üstesinden gelemeyeceği derecede ona ağır gelen bir yük insanoğluna yükletilmemiştir. Dolayısıyla azgın nehrin sularını seyrederek oraya inemediğimiz abdest alamadığımız için Tevmi abdesti alıyoruz, dağın başında namazımızı kılabiliyoruz mesela. Su bulunmadığı için hemen çözüm arkadan geliyor. لَهَا مَا كَسِبَتْ وَا لَهَا مَكْتَسِبَتْ hayırdan kazandığı kendi lehine, şerden kazandığı kendi aleyhinedir. Yani Allahü Teala'ya herhangi bir fayda, zarar söz konusu olmaksızın yaptığı ibadetlerin faydasını, zararını da insanoğlu kendisi görür. Yani insanoğlunun namaz kılmaması, oruç tutmamasından, bir takım emirler, yasaklara uymamasından Cenab-ı Hak ne fayda görür ne zarar görür. Bunun faydasını ve zararını insanoğlu kendisi görür. Yani yapılan ibadetler, bir bakıma insan, e, insanın lehine olan, ona fayda sağlayacak olan ibadetlerdir. Yani zararlı olan bir şeyi de Yüce Allah emretmemiştir. Veya faydalı olan bir şeyi yasaklamamıştır mesela. Hangi emir varsa, Kur'an-ı Kerim'de yerine getirmesi istenen, muhakkak insana maddi manevi birçok faydaları vardır. Namazın faydaları mesela saymakla bitmiyor bedenen, beden hareketiyle olan faydası, ruhen olan feizi bereketi faydası, insanı haramlardan koruma özelliği, artık birçok insan hayatını disipline sokma gibi, birçok maddeler haline sayabileceğimiz faydaları. Orucun hakeza, tıp bilimi bugün üzerinde, herkes perhizin peşinde. Acaba nasıl küre veririm, nasıl bedenimi, yorulan bedenimi dinlendiririm anlamında, e orucun dışında şu anda birçok bir e, efendim diyetisyenler, e, tabipler, doktorlar insanları yedi içtiği konularla disipline sokmak, fazla yemelerinin önüne geçmek, fazla kilolarını atması için çareler üretmenin peşinde saatlerce programlar yapıyorlar mesela. Şimdi dolayısıyla bu kendiliğinden yılda bir ay süreyle onun dışında işte 3 aylarda zaman zaman tutulacak nafile oruçlarla e, insanoğlu aslında bedenini istirwidehat çekiyor. E, iç organlarını dinlenmeye çekiyor ve dolayısıyla bir bakıma sağlık sonucuyla sonuçlanan, insanın sağlığa kavuşturan kendiliğinden diyetisyenlerin vesairelerini yapmak çalıştıkları konuyu e, düzenli olarak kitlelere, bütün mümin kitlelere yayan faydalı bir ibadet aynı zamanda bize bir takım şeyler kazandırıyor farkında olmayarak. Maddi ve manevi ayrıca Allah'ın emrine aç ve susuz kalarak itaat ederek disiplin manevi disiplin meydana geldiği gibi yeme içmeyi içmemizi düzene sokmak yoluyla bedenimizi dinlendirmek yoluyla bakıyorsunuz bunun arkasından bir takım lehimize sağlık e, sonuçları da meydana gelebiliyor. Yani bunun gibi e, yüce Allah'ın emir ve yasakların her birinde baktığımız zaman insanın maddi manevi birçok faydalar vardır. Kısaca kişinin hayırdan kazanı kendine, şerden kazandığı kendi aleyhinedir. Kötülük yaptığı zamanda da içkidir, kumardır, Allah korusun hırsızlık, rüşvet vesaire. E, bunun dünyevi ve uhrevi sonuçları insanoğlu kendisi katlanır kendi aleyhine. Bunlar kayda geçmiş olur, amel defterine yazılır ve sonucu insanın karşısına çıkar. Yüce Allah'a fayda veya zarar getiren bir konu değil bu ama kişinin kendisine zarar veren bir konu olarak bir gün karşısına çıkar. O yüzden bu da genel bir ilki oluyor İslam'da. Kazandığı kendi lehine, şerden kazandığı kendi aleyhinedir. Ne yaparsa insanoğlu kendisine yapmış olur yani sonuçta. Bundan sonra kısım çok özlü dua mahiyetindedir. Es-Selam Bize'l-Rabbena lâ et Ve çok özlü ve genel bir dua bu bölüm gerçekten. E, ey Rabbimiz eğer unutmak veya hataya düşmek suretiyle bir takım eksiklerimiz, kusurlarımız olmuşsa bundan dolayı bizi hesaba çekme Ya Rabbi. Yani bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece eee yatmazdan önce, gece işte yastınamazdan sonra mutaht olarak birçok bir camilerimizde Aminler rasul okunur. Bu iki ayet-i kerime okunursa birçok bunun mükafatı eczinden de bahsedilir. Yani bunu bir gece okuduysak, Aminler rasul bu duayı yaptıysak yani, ertesi gecede okuyuncaya kadar o süre içinde günlük bir bakıma unutmak veya bilmemek yüzünden, cehalet yüzünden bir takım eksiklerimiz, kusurlarımız olmuşsa Cenab-ı rızasına uymayan bir takım işler yaptıysak bundan dolayı bizi hesaba çekme Ya Rabbi diye genel bir dua yapıyoruz. Şimdi unutmak veya bilmemek cehalet sebebiyle ekşiğimiz, kusurumuz neler olmuşsa bu bir günlük süre içinde veya daha önceki hayatımızda Ya Rabbi bundan dolayı bizi hesaba çekme. Şimdi neleri unuttuk neleri bilmeme yüzünden cehalet yüzünden yanlışlıklar yaptık mesela. Bu çok genel bir konu. Yani bugün bilmeme yüzünden ne hatalar işleniyor ticaretimizde, eğitimimizde, yaptığımız mesleklerimizde, işlerimizde farkında olmayarak bir takım eksiklikler olabiliyor konuşmalarımızda, amelimizde. Bütün bunlarla ilgili olarak Yüce Allah'tan genel bir istekte bulunuyoruz. Bütün bu eksikliklerden dolayı Ya Rabbi meydana gelecek... Veya meydana gelmiş olan e, vebal, ecir e, yerine e, ne, ne gibi bana bunların zararı olacaksa, e, günahı ol, olacaksa ya da olmuşsa bundan dolayı bizi hesaba çekme Rabbi diye genel bir cümleyle Yüce Allah'tan talepte bulunuyoruz. Ve bu her gün okundukça da tekrarlanmış oluyor. Rabbena وَلَا تَحْمَلْ aleyna إِسْرَنْ كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى min مِنْ Ey Rabbimiz bizden önceki ümmetleri yüklediğin gibi üzerimiz ağır yükler yükleme. Önceki ümmetleri imtihan ettiğin gibi ağır imtihanlarla bizi karşı karşıya bırakma Ya Rabbi diye Yüce Allah'tan bir takım musibetlere, felaketlere karşına yardım istiyoruz. رَبَّنَا وَلَا تُحَمَلْنَا مَا لَا تَا قَتَلْنَا بِهِ Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimiz, gücümüz yetmeyeceği yükü bize taşıtma. Yani bizim omuzlarımızı çökertecek ağır imtihanlar bize yaşatma Ya Rabbi diye Allah, Yüce Allah'tan yine yardım istiyoruz. Ve'afu bizden sadır olan günahları sil. Yani burada yine çok iki kelimecikle ömrün duasını yapıyoruz. Bizden sadır olan, bugüne kadar yazılan amel defterimizdeki günahlar nelerse hepsini siliver Ya Rabbi'im. Tabii ki Cenab-ı Hak münasip gördüklerini siler, münasip görmediklerini silmez. Cenab-ı Hak'ın bileceği şey. Ama e, talebi biz çok genel yapıyoruz. Bizden sadır olan ne kadar günah varsa siliver Ya Rabbi diye yüce Allah'tan talepte bulunuyoruz. Daha doğrusu yüce Allah bize yol gösteriyor, böyle isteyin diyor. Ve o andaki niyetimize halis, niyetimize halimize göre Cenab-ı Hak dilerse, Tabii ki bizim günahlarımızı silme imkanı Yüce Allah'ın elinde, kudret elinde. Ama hangilerini siler, hangilerini silmez. Bizim durumumuza göre neler affedilir, neler affedilmez. Cenab-ı Hak'ın takdirini olan bir konu. Vakfırlana bizi merhamet et, verhamlığa bize merhamet et. Bize acı yarabbim. Ente Mevlana, çünkü sen bizim Mevlamızsın, sığınağımızsın. Senden başka başvuracak, dua edecek, yardım isteyebileceğimiz başka bir, bir, bir, bir makam yok Ya Rabbi diyoruz duamızda. Fensun Halil Kavuni Kafir'in artık kafirler karşı da bize yardım et Ya Rabbi diye. En son cümleyle de e, Müslümanlara zarar verecek olan, düşmanlık düşünen, Müslümanlar için bir takım hileler, hudalar peşinde koşan kimler varsa Ya Rabbi karşımızda bütün bu güruğa karşı da bize yardım et diye Bakara suresi bu cümleyle son eriyor. Yani dolayısıyla Mirac Gecesi'nin son e, ayet-i kerimede gerçekten Yüce Peygamber'in Yüce Allah'tan doğrudan doğruya aldığı kabul edilen bu ayetlerde çok önemli mesajlar veriliyor. Her gün yaslı namazından sonra bunu okudukça da tekrarlamak, bilinç haline getirmek, günlük hayatı yansıtmak. Herhalde isteniyor ki günlük bunun tekrarlanması Peygamber Efendimiz tarafından tavsiye edilmiş. Ve bunun mümine çeşitli ecirler kazandıracağı da haber verilmiş. Bu yüzden Mirat Gecesi'nin bu hatırası olan Amel Resulü özellikle camilerimizde yastır sonra gerçi birçok camide okunuyor ama evlerde de hanım kardeşlerimizin ve müniferet olarak yastır namazını kıldığımız durumlarda özellikle Amel Resulü de okumaya çalışmamız ama manayı da tefekkür ederek, e, evimizde bir mal varsa açıp onu manasıyla birlikte okumak yoluna gitmeliyiz. Rabbimiz bizleri, miraj gecesinin bu hatıraları namazı tam olarak yerine getirebilen, e, Kur'an-ı Kerim'in bu Bakara suresinin son iki ayet-i kerimesini tefekkür ederek, her gün yatsı namazlarından sonra okumayı bizlere nasip eylesin. E, miraj gecesinin feyzinden faziletinden, istifade eden kullarından eylesin diyelim. Böylece sohbetimizin sonuna geldik. Cenab-ı cümlemizden hoşnut ve razı olsun diyoruz. Efendim hoşçakalınız.